Dedik ki, Yüce Rabbimizin kendine layık, kendine layık, keyfiyesini bilmediğimiz iki tane eli vardır. Bunun delili nedir? Tekay, şeye göre iki tane eli vardır Rabbimizin? Allah'ın e verdiği Ne diyor Yahudiler? Allah'ın eli cimridir. Diyor ki Yahudiler, Allah'ın iki eli cimridir. Ee, eli cimridir diyor Yahudiler. Tek eli cimridir. Yani eli cimridir. Allah-u Teala nasıl yapıveriyor Yahudilere? <gülüyor> Bilal Yahudiler ne diyor? Onların eli kurusun. Onların eli cimridir diyor Yahudilere. Sonra ne diyor? Bilal Allah'ın iki eli nedir? Açıktır. Dilediği gibi ne var? Tasarruf eder, infaz eder. Diğer bir delil neydi? Başka Evet murad Amca diğer delil? Allah-u Azim'i yaptım diyor. Ne diyor şey sana? şeytana diyor ki Tanrı şey, diyor ki beni ateşten onu topraktan. Yani şeytana diyor ki ey şeytan iki elimle yarattığıma yani iki elimle yarattığım Adem'e secde etmene engel olan nedir? Ma mena'ke te en tesuda lima halaktu biyadi. Ma mena'ke sana mani olan seni engelleyen şey nedir? Lima halaktu yarattığım biyadi iki elimle yarattığıma Adem'e secde etmene engel olan şey nedir?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 e Allah'ın eli bazen iki elimle yarattığıma bilakis Allah'ın iki eli açıktır gibi iki geliyor bir de Korkut çoğul geliyor çoğul geliyor çoğul suyhali ellerimizle yarattığımız diyor allah Teala ayette allah e, diyor ki ellerimizle yarattığımız onlar için yaratmış olduğumuz hayvanları onlar görmez mi elem yaral, ennâ halakna lehum mimma amilet eydînâ en'âmen sehum lehâ malikun. Ellerimizle Onlar için yaratmış olduğumuz hayvanları Onlar görmezler mi Bira o insanlar yani o hayvanlara sahiptir Yani bizden Arapçada şöyle bir kural var arkadaşlar Arapçanın bir kuralıdır Kalem olayım Kalem tekildi bir tane kalem İki tane kaleme iki kalem denir Kalemlerdenmez kalemler Üç tane kaleme de artık ne deriz ondan sonra Kalemler deriz Kalemler yani kalem, iki kalem ve kalemler. Şimdi bizler tek el, iki el ve eller diye karşımıza gelen bu ayetler karşısında e, konumuz ne olacak? Yani bugün bize birisi kalkıp dersek ki kardeşim, e, yani allah Teala'nın iki eli olduğunu söylediniz ama ayette Allah'ın tek eli diyor. Yani yedullah diyor, Allah'ın eli. Diğerde Yahudiler Allah'ın eli cimridir dediler.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 Nasıl olan anlayacağız? Allah'ın tek evi. Evet. Serhat, sonra. söyle. Biz olanakça da iki tane olan bir şeyi, hı hı. tek olan bir şeyi Yani iki olan bir şeyi ya da ikiden fazla olan bir şeyi tek olarak ne yapabiliriz? Anladım. Anlatabiliriz. Evet. Yani mesela çoktur aslında veya iki tanedir ondan. Ama biz tekil sıyrasıyla bir tane diye Anladım. ifade edebiliriz. Yani bu, bunun delili var mı elimizde başka ayetlerden? Tamam. Var. Ne var? Ne diyor ayette? Ayet İbrahim Suresi 34 Allah'ın Ne diyor İbrahim Suresi 34'te? Allah'ın nimetini saysanız bitiremezsiniz sayamazsınız ve in teuddu ni'metallahi ve in teuddu ni'metallahi yani. Allah'ın nimetini saysanız İbrahim Suresi 34 Şimdi Allah'ın kaç tane nimeti var bu yeryüzünde? Soysuz. Ama ayetlerde diyor? Allah'ın nimetini diyor. Demek ki Arapçada böyle bir kullanım var. O da nedir? İki ya da ikiden fazla olan bir şey için tekil kullanın. Ola bilir. İşte bu ayette delil. Ve imtihadı, nimet Allah'i. Allah'ın nimetini ne yapsanız saysanız, saymaya kalsanız tek tek nimetlerini ne yapamazsınız sayamazsınız. Demek ki Allah'ın tek Allah'ın eli dendiği zaman Tekil saygasıyla kullanıldığı zaman bu onun tekil olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Peki çoğu saygasını nasıl anlayacağız? sol suygası, ellerimiz diyor. Evet, Ömer. Arapçada iki iki İ tane bir şeyi iki, iki veya çoğula ihbar, ihbar, ihbar ve etmemiz edersek, edersek çoğu kullanmamız daha evladır. Bravo. Şimdi bu çok derin bir sayede. Geçen hafta gelenler bunu anlayabilecek herhalde. Arapçada iki tane olan bir şeyi iki kalem. İki kalem verin. tane olan, sayısı iki olan nesneyi iki kişiye ya da ikiden fazla kişilere tamladığımız zaman yani Velid ve Ali miydi? Ahmet'in Ahmet iki kalemi de, diyebileceğimiz gibi Velid ve Ahmet'in kalemleri de diyebiliyoruz Arapçada veya da Velid, Ahmet ve Osman'ın iki kalemi diyebildiğimiz gibi Velid, Ahmet ve Osman'ın kalemleri. Ama halbuki kaç tane var kalem?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 38 olması lazım herhalde. Maide suresi 38. Ne diyor Allah-u Teala? Maide suresi 38. وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيهُمَا Kadın hırsız ve erkek hırsızın ne yapınca اَيْدِيهُمَا <gülüyor> Ellerini kesin. Halbuki kadın ve erkek iki tane. İkisinin elinde mesela zaman. Etteneci ellerini. Normalde eğer İslam hukuku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 bu, şipe, bu sorun ortadan ne olmuş oluyor arkadaşlar? Kalkmış oluyor. Yani bazen tekil olarak kullanıldığı zaman o el kelimesi bu tekil olması ikil olmasına ne değildir? Zıt. Tezat değildir. Veya çoğul olarak kullanılması ikil olarak kullanılmasına zıt değildir. Mesela Tahrim Suresinde Tahrim Suresi ee, 4. Ayet Tahrim Suresi 4. Ayet Orada allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından Hafsa ve Aişe hakkında bahsederken tabi aleyküm aleyküm selam birisine bir sır veriyor. Onlar şey, o sırrı kendi aralarında paylaşıyorlar. Allah Allah onları azarlama adına ayet indiriyor yani. Peygamberi üzücü mühakkak için. onlar diyor ki şayet Ey Hafsa ve Ayşe ikiniz ve inte tuğba tövbe ederseniz, tövbe ederseniz bu sizin için iyi olur zira sizin ikinizin kalbi meyletmişti yani ne yapmıştı hakkı haktan meyletmişti haktan sapmıştı İkisinin kalbi ama ayette nasıl ifade ediyor? İkisinin kalbi derken kalpleriniz, kalpleriniz yani ikinizin kalpleri. kalpleriniz diyor. Böylece eğerse tövbe şa'tubaderfeniz fakat fakat kulubukuma kulub diyor. Ama karşıdaki kişi kaç kişi? İki, i̇ki kişi. Ama iki kişiye nasıl hitap ediyor Allah Teala? Kalpleriniz diyor. Böylece ne anlaşılıyor arkadaşlar? İki tane olan bir şey, ikisinin kalbi. İkisine tamlandığı zaman, ikisinin kalbi dendiği zaman yahut da ikiden fazla söylendiği zaman çoğul olarak da ifade edilmesi Arapça bakımından daha şeydir, evladır. Daha güzeldir. Yani Arapça'da gerçek manada belagat itibariyle, fasih olarak derin konuşmak istiyorsan, edebi konuşmak istiyorsan <gülüyor> Velit ve Ahmet'in iki kalemi demenden daha ziyade Velit ve Ahmet'in kalemleri demen nedir Arapça'da? Yani ben Velik ve Ahmet'in kalemlerini aldım dediğim zaman tamam mı? Burada kalemler kelimesini kullanmama rahmet bunlar iki tane ola bilir. Anladık arkadaşlar. Bu inşallah anlaşılmıştır. Bir diğer bir şey. dedi ki Allah-u Teala Zümer Suresi 61, 67. ayette diyor ki وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَم۪ينِهِ İşte o gün kıyamet günü işte. Sema var. Yedi kat sema. Allah'ın sağ elinde ne olacak? Dürülecek.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 Allah'ın günü sağ elinde ne olacak? Dürürleyecek arkadaşlar. Yani. Bu kadar küçük bu yedi kat tema. Bu kadar küçük. Ki biliyorsunuz hadiste ne diyor? Bir katın diğer katı olan büyüklüğün ölçüsünü anlatırken aleyhissalatü vesselam diyor ki beş yüz. Aradaki mesafe ne? 500 500 yıl. Yani 500 yıllar katı bilebiliyor. Ve onların en büyük büyüğü olan kürsü var. Allah'ın kürsüsü. Onun temalara, yedi kata olan üstünlüğü diyor ki boş bir arazide.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 Yani bir yere varamıyor yani. Şimdi gidiyor yani. İşte ama Allah-u Teala bu yedi kat semayı ne yapacak kıyametsin? Sağ, sağıyla dürecek. Dürecek böyle böyle. Dürecek. Başka bir hadis de diyor ki <gülüyor> sahih Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste allah Teala diyor sonra yani kıyamet kopunca, gökyüzünü dürdükten sonra يَطْوِلْ عَرَدِيلْ بِشِمَالِهِ Solu'yla da yedi kat yeri dürecek.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 Yoksa iki elde, hadise geldi gibi sağdır mı diyeceğiz Yoksa ayrı bir yorum mu getireceğiz, alimlerin ayrı bir şeyini mi getireceğiz Bunu kim söyleyecek bize, bir tanıfı mı söyleyeceğiz? O <gülüyor> zaman <gülüyor> iki elde sağdır derken yani İki elde açıktır, iki elde açıktır, güçlüdür derken, Temizdir, güçlüdür yani o açıdan yani bir eşikliği yok Yoktur, çünkü yani ne de demek, demek ya, insandan normalde sağ, sağ elini kullanıyorsun Sol eli genelde nedir hep? Zayıf. Zayıptır yazamaz, kaldıramaz, yumruk atamaz Solda da mesela öyle, sağ sol ayak mesela. Nedir? İnsanda bu sol za zafiyeti ifade eder. İşte aleyhissalatü vesselamın iki eli de sağdır derken dediği nedir? İki eli de sağ gibi yani güçlüdür, temizdir, paktır, eksiksizdir, ikam sahibidir. Ama hadisinde dediği gibi Allah-u sağ elinin olduğu gibi sol eli de nedir? Vardır. Tamam mı arkadaşlar? Diğer bir şüphe de e, buydu sanada zikretmiştik. Neydi o sufi arkadaşlar? Ee, diyor ki ayette "Selam <gülüyor> yaral Yasin suresi 71 Yasin suresi 71. Elem yaral anna halakna lahum mimma Ellerimizin ellerimizle yarattığımız o hayvanları o hayvanları görmezler mi? Zira onlar bu hayvanlara ne olmuştur? Malik olmuştur, sahip olmuşlardır. Şimdi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 Yunan felsefesi, dilim felsefesi okuyup, böyle çomak sokmak isteyen, kanat isteyen insan isteyen insanların bazı şüpheleriyle ne yapabiliriz? Karşına şakalabilir. Diyebilir ki, Şaban Hoca, gel bakalım, senin akidenin itikadına göre Allah sana üç şeyi eline yaratmış. Tamam. Babak ayette, Yasin Söylesi, her gün okuyoruz, ölülemedecek bize, bilatçıya. Şurayı kapatalım, sıcak oldu, uyumaya başlar herkes. Eee, Ellerimiz ne diyor? yani asla hayvanlara da eliyle yapmış Allah kahre. Sen demek ki gel TV'ye gidelim hep beraber elinden maksat ne diyelim? Kudret. Kudret. Kudret diyelim. Nasıl yapacağız? Evet, ilker. Burada uygulama ve tanıtım olacak. Tamam. Tanıtım. Başka? Ama sopanın cevabı bu değil. Başka öneri kenteden başka evet. Tekay. İyi, Şeytanın... <gülüyor> bu da değil, hayır. yüzünü bile, bu ellerin ya Şimdi dedik ki, evet Hasan, Hasan Hasan, hayır, Hasan yaklaştı. Kader sen söyle bakalım. Hmm. Burada o üç ayette özel bir kullanım var. Arapça harf olan e, bir harfi ciri kullanılıyor. Yani bakın bir harfi ceri. Yani Allah. Eliyle direkt yarattı. Ne diyor ayette? Ma menake, sana mani engel olan ne? En test suda lima liman halaktu, biye diye, biye Ellerimle, direkt elimle, yani. iki elimle direkt bi, direkt iki elimle diyor. Ademle alakalı derken. <gülüyor> hadise de Ketebet et tevrat et biye diyi. tevratını ne yaptı? Direkt eliyle yarattı. Adem cennetini biye diyi, direkt eliyle ne yaptı? Yarattı. Ha bu ayette ne diyor? Ey dina, ellerimizle. Arapçada şöyle bir kullanım var. Şöyle bir kullanım var. Hatta Türkçelere belki bu geçmiştir. O da şu Arapça kullanım. Diyor ki Allah Teala mesela Rum suresinde yeryüzünde karada ve yeryüzünde fesat, bozgunculuk insanların elleriyle yaptıklarından ne yaptı? Yayıldı, çoğaldı. Başka bir diyor ki size bir musibet isabet ettiği zaman, başınıza bir bela geldiği zaman bilin ki bu nedendir? Ellerinizin kazandıklarından dolayıdır. Elinizle eşitliklerinizden dolayıdır. Şimdi bu ayete göre bir adam eliyle günah değil de mesela gözüyle, diliyle, ayağıyla, kalbiyle. günah işlemiş olsa, kalbiyle günah işlemiş olsa bu ayet onu kapsar mı, kapsamaz mı? Kapsam, kapsam. Ama ayette diyor ki ellerinizle diyor. Yani direkt ellerinizle manası burada. Yok. Tamam. Mecaz, Mecaz demiyoruz buna. Evet. Bu nedir? Direkt ellerle değil. Yani el ona ne olmuş? Sonuçta bir vesile olmuş. Sonuçta ona el vesile olmuş. Emretmiş. Yani direk elle manası bu ayetlerde yok. Bir de işte var arkadaşlar? Ellerimizle yarattığımız dediği o hayvanlar. Yani biz ne yaptık onu? Emrettik. O manası. Direkt elimizle ne yapmadık? Yaratmadık. Yaratmadık. Direkt elimizle yarattık.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 Ee, insanın görme sıfatı, duyma sıfatı her zaman insan yani o manada? Allah'ın zatından ne olmaz bu sıfatlar? Ayrılmak. Ayrılmak. ayrılmak. şey gibi mesela Allah Teala'nın yüzü gibi, iki eli gibi Allah Teala'nın bu sıfatları. Tam biri olmaz sıfatı gibi. Ama fiili sıfatlar vardır. Fiili sıfatlar Allah o sıfatlar ne var? Diledi, diledi. Dilediği zaman yapar. İnsan da böyle mesela insanın uyuma sıfatı. İnsan yemireceğe uyuyu mu? İnsana göre bunun nasıl bir sıfattır? Hicayken, fiili yani. bir sıfattır. Yani Fiil yani Dilediği zaman uyur. Veya dilediği zaman yer, kendisi. İşte yani Allah-u Teala'ya benzetmiyoruz insanı tabii. Bu örneği verirken bunu daha iyi anlamanız için söylüyoruz. Allah-u sıfatları hikayeler. Zati. Her zaman zatıyla birlikte olan, zatında olan sıfatları. Bir de Fiil. Fiili. Allah'ın iki eli. Zati midir, fiili midir? Çünkü Allah bazen iki elli, bazen iki elsiz. Olmaz. Olmaz. Zafire. Değil mi? Saati sıfatlardan bir diğeri de bugüne olacağımız allah Teala'nın neyi olmak arkadaşlar? Gözünün, Gözünün olmasa. Rabbimizin yine diğer derslerde söylediğimiz gibi kendine layık bir şekilde keyfiyetini bilmediğimiz ancak bize bunu haber verdiği neyi var? İki adet gözü var. Hani sürekli söylüyoruz ya derslerde. Bu nasıl Allah Allah? Yani ilk defa duyuyoruz gibilerden Veyahut ya işte bu Allah'ın iki gözü var derse onu insana benzetmiş, olmaz mıyız gibi şüpheleri şeytan kafanıza verdiği andan itibaren siz ona ne diyeceksiniz? Özellikle. Bu derslerin hepsinde bunu söylüyoruz. Diyoruz ki şeytanla şeytan artık mücadele edebilecek inşallah bir altyapı ilme sahiliz. Sırf ki şeytan, bu Allah ki sözü en doğru olandır, sözü en güzel olandır hitap ettiği zaman bize hitap ettiği ayetlerde ve peygamberinin bize hitap ettiği hadislerinde kendisinin iki tane göze sahip olduğunu bize? Bildiriyor. Sıhhat gözünün olduğunu bildiriyor. Nasıl ki bize kendisinin bir zatının olduğunu, bir zatının olduğunu, zat nasıl ki kendisinin işittiğini duyduğunu bize bildiriyor. Ama biz bunların hakikatini bilmiyoruz. Aynı şekilde gözünün de olduğunu bildirmesi, elinin de olduğunu bildirmesine iman ederiz.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 sıfatların etkisi ne olacak bizde arkadaşlar? Ortaya çıkacak. Dediğim gibi Rabbimiz arşının üstünde. Kontrol. Partip. Tamam. Görüyor ve gözleriyle nasıl bakın bir kontrol var. Yani sen kendini hiçbir zaman yalnız ne Hissedemezsin. Her zaman böyle kontrol altında hissederiz. İşte bu sıfatlardan bir tanesi de Rabbimizin içi gözünün olması. Yine el bahsinde, el konusunda geçtiği üzere El bahsinde el konusunda geçtiği üzere. Ayetlerin bazı, ayetlerin bazılarına tek göz, tek diye geliyor. Bazısında çoğul gözlerimiz gibi geliyor. Hadiste de ne olarak geliyor? Beccal. Beccal. Nedir arkadaşlar Beccal'in? Tek gözü, gözü siliktir, kördür. Tek gözü kurumuş üzüm gibi nedir? Dışa, dışta kalmıştır böyle yani. Hı hı. Siliktir görmek ama Rabbimizin iki gözü de görür. İki gözde ne değildir? Tek yani iki gözü görür. Gözle. Tek gözü silik değildir. Evet. Biliyorsunuz Deccal arkadaşlar, kıyamet alametlerinden büyük bir alamet. İnsanların çoğunu yoldan çıkarabilecek kerametlere, mucizelere olağanüstü, harikulade olaylara sahip. Zaten bu hadis, bazıları bu hadisi böyle okuyup geçebilir. Mesela der ki ya ne alakası var? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam niye bahsediyor ki? Deccal'in tek gözü silik kör. Ilik, kör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 yeryüzünü kısa sürede ne yapacak? Kat edecek. Yağ, gökyüzüne yağdır edecek, yağacak. Yani onun için hani bazıları kerametlerin peşinden koşup gidiyor ya Allah muhafaza belki dedeli ne yapacak? Tarikatının silsilesinin <gülüyor> en son alimlerinden sayabilecek. veya Allah sayabilecek. Çünkü niye karşıda büyük bir kerametler olağanüstü olayları zincir görecek? Ama Allah Resulü aleyhisselam bize diyor ki, her peygamber ümmetini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 siliktirir. Ama Rabbinizin değildir. Yani ne demek? Rabbiniz iki gözü de görür. görür. İki gözü de vardır. Var. Şimdi ayetlere gelelim. Diyor ki, ayette vasbir li hukmi rabbike. Hani kimse de kitap yok. Bir şey fotoğrafı çektirdik. Vasbir li hukmi rabbike. Rabbinin hükmüne sabret. Bu kitap kime? Allah Resulü Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm görüyorsun Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Hükmüne sabret. Fe <tab inneke bir bi'a'yunina. Bizim gözlerimizin önündesin. Gözlerimizin önündesin diyor. Yani gözlerimizdesin. Gözümüzdeki takip ediyoruz. Ayetten ne diyor? Gözlerimiz. Burada bidat ehli, maturidiler, eşariler, mutezileler, zehmiler bu gözlerimizden maksat, yani korumamız diyor ve gözünü atmıyorlar. Kabul, kabul etmiyorlar. ehl Sünnet diyor ki gözlerimiz kelimesi evet. Dilde böyle bir kullanım vardır. Sen benim gözümün önündesin dediğin zaman, gözümdesin dediğin zaman, bunlar ne anlaşılır. Benim kontrolümdesin, korumamdasın. Bu an, bunun anlaşılması ile birlikte, bunun anlaşılması ile birlikte, ehli sünnet bunu bu manayı vermekle birlikte Allah'ın gözünün olduğunu ne yapıyor? Kabul ediyor. Yani birader ehli ise ne yapıyor? Sadece bunun manası nedir diyor. Sen bizim korumamızdasın, kontrolümüzdesin. Ama Allah'ın gözü yoktur diyor. İnkar ediyor orada. Ama ehl-i sünnetin inanmış olduğu akide prensiplerinden bir tanesi de Allah-u Teala'nın kendine layık gözünün olması. Peki bu tevhile girer mi? Yani Allah-u Teala sen bizim gözlerimizdesin, gözümüzün önündesin. Ayetini allah Teala'nın gözünün olduğunu kabul etmemizle birlikte. Gözünün olduğunu kabul etmemizle birlikte. Bunun bunun manasının, selef çünkü öyle o manayı veriyor. Bunun manasının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 Tevil etmiş olur muyuz? Olmaz çünkü her evde ne vardır kapı vardır. Buna iç yani o, o ev kelimesinin içerdiği mana diyoruz. Biz evin varlığını kabul ediyoruz, evin ev vardır. Ne yapıyoruz? Evin söylerken diyoruz ki ev kapıları, pencereleri, duvarları olan şey işte duvardır, kapıdır, penceredir. Sana göre ev nedir? Kapıdır, penceredir. Biz bunu yaparak evi tevilmedik, etmedik. Evin içerdiği evin ev kelimesinin içerdiği manalardan bir manayı elde ettik. Şöyle işte göz kelimesinin Arapçada, da Arap'ta da içerdiği mana, mana budur. Buna ne denir arkadaşlar? İçerik manası. Tazam bunun manasını. O kelim onu ne yapar? Tazam bu eder der? da altında, içinde ne yapar? Kapsar o kelime onu. Tamam? Haydi olalım ya. Aynına gibi mesela ev nedir diye sorduğumuz zaman ev nedir dediğimiz zaman ev ustadır diysek evin olur mu arkadaşlar ev ustadır olur, olur. olmaz niye olmaz arkadaşlar ev, evin olması için ne gerek zaten i̇şte o, yani o, o her dilde bu vardır o kelime yani o ev ne, ev olan o şeyin var olabilmesi için ustanın da ne olması gerek? Olmak üzere Biz ustadır derken ne yaptık? Evi neyle şey yaptık? Manasını verdik. Evin onsuz olamayacağı bir şeyle manasını verdik. Bu dilin kendi şeyidir. Aslında vardır. Yani biz bir kelimeye üç şekilde mana üç şekilde mana verebiliriz. Üst şekilde mana verebiliriz. Bir buna tetabuk deniyor. Tetabuk. Ev nedir? Evdir. Her şeyin üstüne girilir, otulur. mana tatabuk diyoruz. Yani o kelimenin geldiği eşittir. Manası. Tam mutabık oluyor ya. İki tadamun diyoruz. Tadamun yani içerdiği mana. Yani ev nedir? İşte pencere, kapı, perde. Bu, bu, bu evin direkt kendisi değil ama evin içerdiği bir ney? Mana. Bunlar tadamun manası. Üç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 Sonra gözün manalarından bir tanesi olan bir şey söyledik. O da ne? Görme, kontrol etme, takip etme. Kontrolünü alma. Tam Buna da ne diyoruz? Arkadaşlar, tezammun. Yani i̇çerdiği mana. Zımnından içinde olan mana. Yoksa biz bunu tevil etmek ne deriz? Matur, eşerler gibi deriz ki Allah'ın gözü yoktur. Bu ayetten maksat nedir? Korumak, gözetmek. Kontrol etmek. Ama biz ne yapıyoruz? Gözün, Allah Tanrı'nın gözü vardır. Kendine, kendine layık bir şekilde. Keyfeyfini bilmeyiz. Bunun içeri, göz manasının içerdiği manalarını sen bizim kontrolümüzdesin. kontrolümüzdesin. Yani benden kaçamazsınız. Biz kul olarak bu Allah Rabbimizin o görme sıfatını, iki göz sıfatını kabul ettiğimiz anı anlıyoruz arkadaşlar. Yani sen istediğin kadar gizli ol. İstediğin kadar e, evinin içinde tek başına kal. Hayatlara biraz sonra gelecek. Allahu Teala seni ne yapmakta, o gözleriyle görmekte. Çünkü Allahu Teala'nın bütün sıfatları nedir? Noksansızdır arkadaşlar. Şimdi biz bu duvarın arkasındakini göremiyoruz. Ama Rabbimiz Rabbimiz halinde dua ki Karanlık bir günde, karanlık bir gecede pardon, karanlık bir gecede denizin dibinde, denizin dibinde denizin karartısı var. Kapalı bir havada Denizin dibindeki en ufak şeyi dahi Rabbimiz Allah görür. Veya diyor ki kara bir taşın üstünde kara bir karıncanın ayak izlerini dahi görür. Bu kadar <gülüyor> yüz bir muhteşem bir eksiksiz bir <gülüyor> görme ve göz sıfatına sahiptir Rabbimiz. Onun için şöyle insanın kendine gelip bir silkinmesi lazım. Ne oluyor? Yani tam belki gören yok gibi hissediyoruz ama yani bu görme Sıfatı öyle mükemmel bir sıfat ki Rabbimiz'in o sıfatı. Yani şöyle herkes kendine gelip bitireyip kontrol etsin, düşünsün. Yani kaçmak yok. O kara taşın üzerindeki o kara sine şeyin, karıncanın ayak izlerini göre Rabbimiz bizleri ne yapmakta? Hay Haylaini görmekte. Şit gözüyle görmekte. Diyor ki diğer ayette Nuh'tan bahsediyor. Ve hamelnâhu alâ zâti elvâh. Nuh'u biz ne yaptık?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 Azabı yine bu ayetin başı anlatıyor. ayetin başında diyor ki Allah-u Teala arda <gülüyor> الْاَرْضَ عُيُونَ Yani gökten yağmur yağıyor. Bardaktan boşanırcasına. Yerden de fışkırıyor arkadaşlar pınarlar. Düşünün böyle her taraftan. Yani su alıyor. Yani bazen böyle oluyor. Depo falan patlıyor her taraftan. Su fışkırmaya başlıyor. Yeryüzünün öyle bir hal aldığını düşünün arkadaşlar. وَفَجَّرْنَ الْاَرْضَ عُيُونَ Tartak o ala emrin kad Daha önceden takdir edilmiş bir şekilde o iki su gökten yerden nasıl yaptı? Bir araya geldi, birleşti. Sonra Nuh Aleyhisselam'da dalga geçenler işte sen ne yapıyorsun kardeşim burada dalan tepesinde kurak olan bir yerde ne gemisi yatıyorsun? Diye dalga geçenler anlıyorlar çünkü Allah'ın azabı ne yaptı? Geldi bakın Allah Peygamberlerini de nasıl imtihan ediyor arkadaşlar? zor bir şey. Yani bunu da göz önünde bulundurun düşünelim Allah size bugün de mesela biz imtihan olmuyoruz. Bizden Allah sana bazı bir şeyler istiyor. Bazı haramları işlemememizi istiyor. Mesela Allah Resul diyor ki sakalınızı Şimdi toplum diyor ki bize ya bu çağda da böyle bir şey olur mu kardeşim? Nerede yaşıyorsun yani? Böyle böyle bir bit var, pire var, şey var yani, kepek var ne diyorsunuz? Bu bir imtihan. Bakın Nuh Aleyhisselam peyg Allah'ın peygamberi olmasına Allah onu bile imtihan etmiş. Düşünün yani Konya'da veya İçhanoğlu'da bir yerde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 Namuslu bir kadın olmaktan rağmen Allah ol diyor babasız bir şekilde hamile oluyor. İnsanların arasına çıkmaktan utanıyor başta, korkuyor. Yani peygamberlerin imtihanı daha alır. Sonra hadiste diyor hadiste? Sonra peygamberlere en çok benzeyenler imtihanı ağır olur. Onlara benzeyen, onlar gibi yaşamak isteyenlerin de imtihanı olur? Ağır olur. İşte bu levhalar ve dusur, tibilerle yapılmış takılmış gemide gidiyor. Sezdi bir ayını ne? Bu yemin abi ya arkadaşlar, gözlerimizin önünde gidiyor. Yani bizlerden göz Rabbimizin kendine layık neyi var? Gözleri var. Onun kontrolünde, onun korumasında ne yapıyor bu? Gidiyor. Diğer bir ayette diyor ki Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Bu alqayt aleyke muhabbeten binni. Ben ne yaptım? Senin adına, kendi katımdan bir muhabbet verdim sana. İnsanlar seni sesin diye Musa Aleyhisselam düşünün.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 Sonra aynı sevgiyi İsrailoğullarına veriyor. Düşünün. Hepsi ceziyor. Musa Ali. Niye seviyor? Çünkü Allah eğer onların kalbine bu sevgiyi vermese vermez. Sonra diyor ki <gülüyor> <gülüyor> Ne olasın diye zira benim gözümün önünde gözlerimin önünde tek gözümün önünde değil. Gözümün önünde ne yapasın? Büyüyesin. Yetişesin diye. Yani seni küçükken aldık. Zira götürdük. Bir muhabbet yaydık senin adına. <gülüyor> ne diye yaptık bunu? Kontrolümüzde, gözetimimizde ne yapasın diye? <gülüyor> Yetişesin diye. Burada da aynı kelimesi çekil geldi. El kelimesinde söylediğimiz gibi burada da aynı şeyi ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Rabbimizin göz sıfatından sonra diyoruz Rabbimizin görme sıfatında da hangi sıfatıyla gerçekleşiyor? O iki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 Her biri, Bırakın mahlukatı insanlara ele alın. Beş milyar insan var. Beş milyar. Bunların binlerce milyonlarca kullandığı dil var. Her biri, her dakika, her saniye konuşmakta. Ve bunların hepsini Yüce Rabbimiz ne yapmakta arkadaşlar? Duyup, duymakta, duymak ayrı bir şey. Şimdi sen de duyuyorsun. Sokakta çık yüz elli çeşit farklı ses duyarsın. Kamyon sesi, bilmem ne sesi ama onları algılayabiliyorsun. Algıladığın belki bir ya da ikidir. Ama Allah, Allah ne yapıyor arkadaşlar? O milyonlarca sesin hepsini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 o sıfat öyle büyük bir sıfat ki karıştırmadan hepsini anlayarak onun ne yapıyor karşılığını ediyor. İşte bu ayetlerden bir tanesi de şu. Ersin sabit. Sabra hanımına zihar yapıyor zihar. Nedir arkadaşlar zihar? Hanıma diyor ki sen diyor sırtın annem senin sırtın bana annemin sırtı gibidir. Yani artık ben seni annem gibi görüyorum. Yani bana karşı böyle hiçbir şeyin yok. Yani cazibelin yok, çekiciliğin yok diye böyle bir ağır laf söylüyor. İslam'ın ilk geldiği dönemde bu söz, kadını yapmaktır? boşanmak hükümdeydi. <gülüyor> yani bunu söylediğin zaman kadın senden ne oluyor arkadaşlar? Boşanmış oluyor. Kadın, Ers bin Sabit hanımına bunu söylüyor. Hanıma geliyor. Hanımı geliyor. Zannedersem adı Havle. Havle bin Tisa'leve.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 Ama buna rağmen hala şikayetteyiz arkadaşlar. Yani evimiz güzel, İl değiştirmek istiyoruz. Hoş değiliz. Dar, küçük. 180, 80 metre, 100 metre kadar evde oturuyoruz. Hala şikayette. Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşlar şöyle 4 metreye 4 metre tahminen yani. Bir oda. Çatısı yok. Kurmalıklarla şey olmuş. Kaplanmış. Kadın oraya geliyor eve. Evin, odanın yani. O da, ev dediğimiz yer mutfak da orası, banyo da orası. Banyo yapacak. Perdeyi çekiyorlar. Banyo Bir Yer toprak zaten. Şun böyle bir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 pat ayetini veren. Kad semia Allahu qawla allati yani. tujadiluka fi zawjiha. Kocası hakkında sen ne konuşsan kadını Allah duydu işitti. Ayet iniyor. Aişe de odanın bir uzak köşesinde Subhanallah Allah diyor. İşitmesi bütün her şeyi kapsayan Rabbim ne Bütün eksikliklerden nasandır. Ben bir odanın öbür ucundayım. Duyamıyorum o kadın. Yani yan yanayız zaman hemen yana fısıldıyor. Ama o yedi kat köyün Allah ne yapıyor kadın arkadaşlar? Fısıldamasını duyuyor. Düşünün hiç şey size. Yani bugün belki kendi kendine içinden geçirerek veya yanındakine fısıldayarak söylediğim bir şeyin duyulmayacağını Allah tarafından fark edilmeyeceğini belki zannedebilirsin ama öyle bir işitmeye sahip bu yaratıcı, bu ilah öyle bir e, işitme kudretine yıkıtma sıfatına sahip ki Büyüklüğünü tahmin edebileceğimiz, keyifiyetini bilemediğimiz bir bakın. <gülüyor> Sonra allah Teala indiriyor. Hemen ne diyor? Hanımlarıyla zihar yapanların cezası şudur. Artık tamam boşanmam bitti. Yani boşanma hükmü iptal olur Nedir? Diyor, adam ne yapacak? Hanımına dokunmadan önce bir köle <gülüyor> ağzı verecek. Köle bulamazsa ne yapacak arkadaşlar? Oruç tutacak. Oruç tutacak 60 gün. 5 peşe tıktık. tık. 2 ay yani. Ona güze yetmezse ne yapacak? Fakir ya arkadaşlar. Yani bir sükün biraz ne oluyor arkadaşlar? Fazlıyor, yumuşuyor. Tabii o da oradan böyle eee şey olarak çıkıyor. Buradaki peki bizim anlayacağımız şey ne arkadaşlar? Allah o ne yapıyor? Katsem ya Allahu qaula allati tujadiruka fi zawjiha wa tastaki ila Allah. işitti, duydu. Ve Diyor ve yesma'u tahawurakum. Allah sizin ikinizin konuşmasını duyuyor diyor haber veriyor peygamber aleyhissalatu vesselam. Ve düşünün ki siz bu toplumda yaşayan sahabe düşünün onları düşünün. Böyle bir olay yaşanmış. Ondan sonra ayet inmiş. O ayeti görmüşler. Allah'ın kudreti, peygamberin Allah katındaki makamı, kendilerinin Allah katındaki değeri. Allah onları düşünül, biliyorlarca insanlar için de seçip o sahnede boy almak için o anı yaşamak için seçmiş koyun. Ne büyük bir e, nimet. Ama bugün, bugün birçok serseri, soytarı bu sahabelere ne yapabilmekte? Bir uzatabilmekte. Onlardan da ne yapmak gerekiyor, Uzat durmak gerekiyor. Allah Teala'nın işitmesi semi'a işitme sıfatı hayatında iki manada kullanılıyor. İki manada akidede de bu şekilde. Birincisi Allah'ın ne yapması? Duyulabilecek olan her şeyi duyup onu anlamanın duyma da tek başına yeterli değil. ikinci İkinci manası arkadaşlar, o duyulan şeye icabet etme. Yani mesela diyoruz ki, "Bu kalkarken ne diyoruz?" Semi Allahu. Allah ne yaptı? İçti değil, icabet etti. Limen hamide, Kendine ne bana ham dedene, kendini övene. Kendini sena edene, Allah ne yaptı? Bakın namaz na yani kılarken bu şu şuurla kılmak lazım. Ama şimdi bizim namazda olmuş, prosedür ezbere Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Allah övüyorsun burada. Kaldırıyorsun Allah'ın çözünün. O yedi kat göğün üzerinde, yani Kocasının şikayette gelen kadını duyan o Rab var ya, o Allah. O Allah, Allah sana şunu dir istiyor kalkarken. Semi اللّٰهُ لِمَنْ hamide. Allah, hamd edeni, kendini öveni ne yaptı? İşitti. Yani ona icabet etti. Ona icabet etti. Bunun manası o. Ona icabet etti. Sonra Allah'ın işitmesi, yani duyulabilecek olan şeyleri algılayıp duyması... Saklı manalarda kullanılıyor. Mesela ben duyuyorum. Ha, ne var burada arkadaşlar? Tehdit var. Tehdit var. Bazıdan <gülüyor> ne var arkadaşlar. Destek, teyit. Şimdi gelecek ayetlerde. Diyor ki diğer ayette: "Laqad sami'a Allahu qawla allazina kalu inna Allah Allah biz zenginiz. Allah fakir diyenlerin sözünü iptal. Yahudiler, Yahudiler. Kur'an-ı Kerim'de ayet duyuyorlar. Ayette diyor ki Allah bana, Men zellezi yuqridu'llaha qardan hatena. Kim Allah azel bir borç verirse, kim Allah azel bir borç verirse Allah onu ona kat kat artırır. Kat kat artırır. Ya ollar diyor ki bak diyor Allah diyor fakir borç diyor. Son ayette çünkü ki Allah'a kim borç verirse hemen Allah Teala diyor ki "Laqad semi'a Allahu kavlellezine kalu inna Allah fakirun ve nahnu aghniha." Tabak kelime. Biz zenginiz, Allah fakirdir diyenlerin Allah o sözünü ne yaptı? E İşitti. Burada ne var işitmek yani? Te yani tehdit. tehdit değil. Bakın yani hemen cevap geliyor. Tehdit var. Yani i̇şitmenin içindeki mana tehdit. Ve buradaki mana ne arkadaşlar? Yani kim? Allah adına. Allah için yapılan bir şeye. Borç verirse kardını hasen diye. Kardı verirse Allah ondan vermiş olduğu kardını, borcunu ne yapacak? Ona kat kat karşılığıyla Farklı Yoksa Allah Teala'nın buna bir ihtiyacı yok. Diğer diyor <gülüyor> ki: Em yahsabun en la nesma sırrahum ve najwahum. Onlar zannediyorlar mı ki biz onların sırrını, ne demek sır arkadaşlar sır. <gülüyor> İki kişi arasında konuşan sır. Bak bir sır veriyorum. ha. Evet. Onların sırlarını. Ve najwahum. Najwa necvah, ne arkadaşlar? Najwa sudama. Yani toplum burada oturmuş veya üç kişi olduğunu düşünün burada. Biz i̇kimiz bundan ne yapıyoruz? Fısıldıyoruz, sır değil. Yani onun duymaması istediğiniz bir şey yavaş, yavaş. konuşuyor. Buna da necva deniyor. Sır daha girdi. Çocuğum kimseye söyleme, kalsın bunu, tamam evet. burada yani anlamayarak o şekilde ne yapıyor? Veya üç kişi var, biz ikimiz burada Arapça konuşuyoruz, o ne yapmıyor, anlamıyor. Buna ne deniyor? Fısıldama deniyor. Tamam buna fısıldama Allah söyledi onların birbirleri arasındaki pısıldamalarını ve sırlarını duymadığımızı o zaman diyor onlar? Bel ve rusulunâ leleyhim bizim elçilerimiz onların yanında. Ne yapıyorlar? Yektubun <Sessizlik> diyorlar. Allah'ın elçileri. Her şey yazılıyor. Her şey arkadaşlar. Her şey. Öksürük bile yazılıyor. Ama onun hesaba çekilmeyecek o. Düşünün o, o sicili kayıtları düşünün. Neler var neler. Her şey arkadaşlar. Her şey. İşiten o Rab, Gören orap iki gözüyle gören. O eliyle yeryüzünü dürecek olan o Rabbimiz. Arkadaşlar her şeyi de ne yapıyor? Işliyor. Ona göre yani düşünün kendinizi. Allah bize bir sınır içinde bir hürriyet, özgürlük vermiş. Onun için dolaşın. Ama o çizilen sınırın dışında çıktığın zaman değil ki, anında bir ne var? Kontrol var. Yani gece evet. Gecedir karanlık, tırsızlarım filan yok. Diyor ki diğer ayette ve Allah Musa diyor ki, ben sizinle beraberim, esma'u işitiyorum ve görüyorum. Buradaki iş, sizinle beraberim, işitiyorum, ben maksat ne arkadaşlar? Tehdit mi? Tehdit. Değil. Destek yok yani Musa ile Harun Allah tezizmiyor. Destek işitmesi bu. Ben işitiyorum yalnızdayım. Tabii Musa ile Harun Aleyhisselam korkuyorlar. Çünkü Firavun'a gidecekler arkadaşlar. Diyor ki Allah-u Allahülâhe Taha suresi 46. Diyor ki Rabbena Inna Na Nekafu. Ey Rabbimiz biz korkuyoruz. Açık açık söyler fruta aleyne bize karşı taşkın davranmasından, ev ya da azgın davranmasından, Taşkarak, azarak böyle bize karşı kötü davranmasından korkuyoruz diyor. Bak şey Musa ile Harun iki kardeş, Musa rasul, Harun nebi, rasulle nebi farkı söylemiş hatırlarsanız. İkisi korkuyorlar. Hatta bu başka yerlerde Musa böyle. Ee, Firavun davranışıyor Musa'la. Bu mu diyor daha doğru düzgün konuşmayı bilmeyen yani Musa Aleyhisselam'da ne var? Bir kekeme var. Bir bozuk konuşma var. Korkuyorlar Firavun'a gitmekten. allah Teala da hemen ne diyor ateşinden? İnneni <gülüyor> ma'kuma Ben sizin ikinizin yanındayım. Esma'u şitir ve ara Yoruyorum. Gitti. Korku gitti. Sonra gidip Firavun'la çatır ne diyorlar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 Evet. Yukarıda 7 kat göğünün üstünde. kafayı bulandırmak isteyen, kalbinde hastalık olan virüsü kapmış bir adam gelip sana derse ki, kardeşim bak allah Teala ben sizinle beraberim diyor. Sen diyorsun ki Allah aşkın üzerinde. Nasıl almayacağız bunu derse? Biz ne diyoruz arkadaşlar? Nasıl cevap vereceğiz? Nedir? Ne dedi? Güneş örneği vermişti Evet, güneş örneği. Yani beraber olmak demek yan yana olmayı gerektirmez. <gülüyor>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 beraber. Yani zatıyla da öyle bizim yalnız ama sadece meyle desteğin. Ya korkma, bizi görmeyecek bu adamlar. Biz gideceğiz Meleni. Allah bizimle beraber. Bu arası beraberlikteniyor, beraberlik deniyor. Özel beraberlik. Özel beraberlik. <gülüyor> Bir de genel beraberlik var. Allah'ın bütün mahlukatıyla beraber olması. Bu ne demek arkadaşlar? Bu da yani Allah'ın bütün mahlukatını görüp bilmesi. Yani şey, Allah'ın beraber olması iki ayrılır. Bir özel hususi maayet, bunları ne tanım arkadaşlar? Yani maayet, özel maayet, yani Allah'ın destekçisi olması, yanında olması bu manada. Bir de onun bir genel beraberlik, Allah'ın beraber olması. Ne diyor mesela ayette? <gülüyor> Ey <mâ> kuntum kuntu, nerede <gülüyor> olsanız olun ben sizinle beraberim. Ayetin şu anda Arapçasını tam getiremedim. Ben de nerede olsanız olun sizinle beraberim. Yani ben sizi ne yapıyorum? Hayır, destekliyorum değil. Hayır. Görüyorum. Çünkü kafirler de bu ayet için alacak. Nerede olsanız olun ben beraberim. Yani kontrolündesiniz. Görüyorum. Sizi biliyorum. <gülüyor> Manas. Hakikaten. Mesela dedi ki Trabzon'a gidiyorsan ki yol boyunca güneş de bizimle beraberdi. Nerede yani? Ön koltuğa mı oturdun? Oturduğun şey, arka koltuğa mı <gülüyor> Hayır. Güneşin neyi beraberdir? Sıcaklığı ya da aydınlığı gibi. Biz de diyoruz ki yüce Rabbimizin beraberliği ikiye ayrılır. Rüker. Umumi. Yani ne demek umumi beraberlik? <gülüyor> Görmesi, bilmesi. Bir de hususi. Özel beraberlik. O da nedir arkadaşlar? Desteği. Yardımı. Mesela Musa ile Harun'la olan beraberliği nasıl bir beraberlik? Ne diyor? Gidin firavuna. Ben sizinle beraberim görüyorum ve ne yapıyorum? Işıkıyorum. Buradaki içmenin manası Yani sizi destekliyorum. Tamam arkadaşlar? <gülüyor> diyor ki ayette elem ya'lem o adam bilmez ki. Bazı tepsisler diyor ki bu Ebu Cehil. Diyor ki Alak suresinde elem ya'lem de enne Allah'a yara o bilmiyor mu ki Allah onu görüyor? Burada Allah'ın hangi sıfatı arkadaşlar? Görme. görme sıfatı var. Allah'ın görme sıfatı.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 çok vardır bu tür insanlar. Ama önemli olan bu olaylar yaşanmadan önce insanın ne yapması bunu anlamış olması. Sonra diyor ki yine görme sıfatı O Allah seni görüyor ey Muhammed s.a.s. Gece namaza kalktığın zaman Allah burada gör niye görme sıfatı Ve, Ve senin secde edenler arasında dolaşmanı görüyor. Sahabeler arasında dolaşmanı görüyor. Bunu biliyor. İnnehu huve Semih'ul alim. Zira Allah Semih. Ne demek Semih? İşitir. Alim bilir. Allah'ın buradan yine ne var? İşitme sıfatı işitme ismi. Alim bilme e, sıfatı da bilme ismi var. Çünkü Allah Teala'nın her bir ismi ne içerir? Bir sıfat. Allah alim bilendir yani ne sıfatı var onun? Bilme sıfatı vardır. Semih işitir. Onun ne sıfatı var? İşitme sıfatı Vardır. Diyerek burada kalıyoruz. Önümüzdeki haftaki dersimizde inşallah Müce Rabbimiz'in hile kurana hile hileyle karşılık verme sıfatını alacağız. Hile kurana hileyle karşılık verme. Tamam. Bunu alacağız. Bunun üstünde başka sıfatları da inşallah alacağız. Önemli olan bu derslere gelip dinlemenin yanında takip etme, tekrarlama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 Sonra bitirdim bu 10 tane sureyi? Yukarı çıkacak 10-15 sureyi ve duha. Oradan bir 15 sure aşağı inecek. Sonra ammeden son o, son 30. Otuz, yüzyıl otuz, olan ammecdini mecbiyonlu olacak. Sonra inşallah e, ahlakla edeble alakalı mesela bir Riyazu ı Salih'in kitabını herkes bulundurup okusun. Mesela bugün dikkatimi çöpüyor. Yemek yiyoruz. Birçok insan sol elini kullanıyor. Belki unutarak, belki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 Yemekten tutun, camiye gitme, gelme, uyuma, e, su içme, selam verme, adabına kadar. Her şey içerir o kitap. Hadislerdir sadece. Al onu evinde, çoluğunda, çocuğunda ne yap? Oku. Yani hayatın biraz ilimle iştikal etme olsun. Hep dünya olmasın. Dünya, dünya, dünya. Yani sonuçta bunu bırakıp pat teyzeyden, sahneden kaybolup olup e, gideceksin. Oraya, Mustafa ile alakalı da inşallah böyle bir şey düşünüyoruz. E, ders düşünüyoruz.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 bulunuyor Ama yani sonuçta biz kendi yağımızla burada kavruluyoruz. İşte gördüğünüz kokular falan getiriyoruz, satıyoruz. Bunların hepsinin amacı yani buranın kendi yağıyla kavrulup masraflarını giderebilmesi. İşte üye arkadaşlarımız öyle işlemlerini yapsınlar. Yani onları tamamlasınlar. Onun dışında pek fazla istediğimiz bir şey yok. Diyedikleriniz bunlar. Konuyla ilgili, derslerle ilgili sorusu olan varsa sorabilir. Evet. Gözle Allah sağ görme istifadeyle gözü ispat ama mizma ile alakalı kulak tıbatı Yok bunu